Sonrasında kısmetse bir daha hafta gene buna benzer ama bu bahislerine Şimdiye kadar kısa bir tasavvuf anlayışın tarifini yaptık. Tasavvuf sadece Müslümanlıkta değil, diğer dinlerde de var. Tasavvuf. Bu tasavvufun gerek İslamiyet'te gerekse diğer dinlerde Birbirine benzeyen tarafları da var. Birbirinden ayrılan tarafları da var. Fakat benzeyen tarafları daha çok çünkü O dinlerde, semavi dinlerde de, Musul'un, Hristiyan'ın dostu, semavi dinlerde de Allah aynı Allah. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapla aynı kitapla, baştan işte aynı. Sonradan değiş, değiştirilmişler. Bakın o, bunun için Kur'an-ı Kerim indirildiği gibi zamanımıza kadar gelmiş. Ve kıymetinin sonuna kadar de gidecek. Çünkü Allah'ın vaadi var. Bunu biz indirdik. Koyucusu da biziz. Allah'ın vaadi bu. Allah vaadını tutar. Öbrik tepter hakkında böyle vaat yok. Mesela Tevrat için böyle vaat İncil için ve bu için böyle bir vaat yok. Ancak Kur'an için böyle vaat var. Bunu biz indirdik. bunu kurucusu da vizistlikte muhat vardı. Onun için Kur'an'da bir harf değil bir nokta bile değişmemiştir. Şimdi İslami tasavvuğu da şöyle kısaca bir bakacağız. Ama daha sonra inceleyeceğiz. Şimdi kısaca bir tarihçe. İslam tasavvuğunun başlangıcı. Hz. Peygamber ve ashabının hayatında ve bu hayata hakim olan vasıplarda aramak lazımdır. Yani Hz. Peygamber'in davranışlarına bakmak lazım. Şimdi İslam'ın indirildiği zaman tasavvuf tek başına bir şey değildi. Kur'an'ın ayetleri arasına karışmış haldeydi. Hz. Peygamber bunu sağladı o zaman. Biliyordu. Zor zor kalanlar gelip Hazreti Peygamber'e soruyordu bu nasıldı? Hazreti Peygamber ona bu tasavvufun manasını şeriat içerisinde anlatıyordu. Zaten bizim bugün gördüğümüz tasavvuf şer'i tasavvuftu. Tasavvufun temelleridir. Daha sonrası başka. İnşallah onda görürüz. Ayrıca Hazreti Peygamber ashabı arasından ashabı Sof'ta, Sofa sofa böyle bir yer Hazreti, Hazreti Peygamber oraya o dört yarinden başka yarı cariyesinden başka 40-50 kişiyi toplar. Onlara özel bir ders verdi dedi. Özel ders. Yani e, halka verdiğinin haricinde Sıf oradaki halk orada topla, özeldir İslam tasavvunun ilk mektebi orasıdır. Hz. Peygamber bu orada bir bu, bu dersi veridi ama kimseye açmayın. Direktten veridir Tarikatların başlangıcı orasıdır. Hz. Hazreti Peygamber, Hz. Bekire Hazreti Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz. Ali'ye tasovu, şey, tarikat açma, yetkisini, tarikat kurma, yetkisini vermiştir. Ancak Hz. Ömer'inki ve Hz. Osman'inki yürümemiştir. Hz. Peygamber'den bir müddet sonra onlar bitmiştir. Sadece Hz. Ebu Bekir'inki ile Hz. Ali'inki yürümüştür. Bugüne kadar da gelmiştir. Ee, yani şunu söyleyeyim ki şimdi bizim yolumuzda Bekri'dir, Hazreti Ebu Bekir'den gelen koldur. Bir de çok doğuktur Bektaş Süleymin ki de Bekridir. Bektaş Süleymin Hazreti Ebu Bekir'den gelmişti. Ee, Hazreti Hadıb Bektaş bile Hazreti Ebu Bekir'de doğmuştur. O kadar. E, şeyler, diğer e, şeyler. Bekir ismini, Ömer ismi, Osman ismini sevmiyorlar. Onlarda kendi bileceği iş bizi bizi alakada etmiyor. Diğer diğer bütün tasarıflar, Aziz e, Ali'den geçit etmişti. Hepsi alebi mizarstır. Kimisi saklarlar, kimisi saklamazlar. Ama mesela rifayelerin tacının altında bir Alevi tacı olduğu söylenir. Efendim, nakşiler mesela şeydir, aslında Alevidir. Ama bunu saklarlar, Alevidir, hoşlanmazsa o da başlıyor. Zaman içinde bazı zev, zevk işmeleri olmuş. Fakat tarihe hakikat görür. Neyse... Peygamberin daha vahiyeden evvel, zaman zaman Hira dağında, Hira dağı şey Dağı, Arafat yolunda, şimdi altın evler falan yapılmış, bir dağ, oradaki mağarada bir etikafat çekilir. Orada derin derin düşünür, idir, şimdi idir yerine. Mağaraya çekilir Orada insanların uzak ve tam bir riyazat içerisinde tek başına kalarak varlığını ve Allah'ı düşünmesi İslami tasavvufu peygamberde görülen ilk vasfıdır. Çünkü Bu iş biraz kendi kendimize kalmak olur. Yani, etraftan alakamızı ...bugünkü hayatta ne kadar kesebilirsek, o kadar kendi kendine kalmakla olur, içimizdekini düşünmekle olur. Kitaplar daha dağ orma, ormanlarda ormanlar, kulübeler yani, o zaman mümkün. Bugün hangi, hangi dağa gidersen, İkris ile karşılaşırsın, gelemezsin. Bugün bu hayata tatmin etmek çok zor ama... Hatta Peygamber'e o zaman ümmeti sormuşlar. Ya Resulallah, biz mi daha kıymetliyiz? Yoksa daha sonra gelecekler mi daha kıymeti? Daha sonra gelecekler daha daha kıymeti? Niye lazım? Bak biz senin yüzünü görüyoruz. Ona şanslı. şanslıyız ama siz beni gördüğünüz saatte bana e, e, e, iman etmeyen bir sürü insan var etrafımda. Onlar beni görmeden bana iman edecekler. Tasavvuvuda şimdi yaşamak çok zor. Şu şartlarda tasavvuvu yaşamak çok zor. Ama Peygamber ümmeti arasında bizler daha kıymetli. Çünkü tasavvuvu yaşamak istiyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar tasavvuvu yaşamak istiyoruz. Evet, Kendi bir ayrı bir yere çekilip, deneyim düşüncelere dalmak çok güzel bir şey. İki yap Yine bu dağdır ki nefis ile mücadelede vecd ve istirahtı terk insanın heyecanlarının... canlarının taştığı... taştı. Şey. İşin vecdin vecdi geçmek lazım. Saada semada vecdin ve bir ifadesidir. Vecdin coşmasıdır. Sema yoksa dönmek demek değildir. Sema aslında Beyz ve istinat keşif bilinmeyen şeyleri keşfetmek görmek ilmi olarak göz olarak görmek nihayet vahyin merkezi olmuştur. Yani eee e, tasavvufta İslam'ın Hazreti Peygamber ve etrafındakilerin yavaş yavaş yavaş böyle Kur'an ayetleri indikçe ondan dolayı heyecanlar Hazreti Peygamberin buna teşviki ve nihayet birtakım görüntüler, görüşler de ortaya. Tazıb böyle yavaş yavaş meydana çıkmıyor. Hazreti Peygamber'e kadar bunları gitmiş, Hazreti Peygamber'e, babana şöyle bir hal oluyorlar. O ona anlayacağı dilden anlatmış falan ama şimdi bir Hazreti Peygamber yok. Hazreti Peygamber vefatından bir asır sonra Tazıb'ı sistemleşmeye başlamış. Bir takım e, kaideler kalmış. Tasavvuf adında ayrı bir ilim kolu, ilim kolu meydana gelmiştir. Ancak tasavvuf ilimle falan anlaşılacak bir şey değildir. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Tasavvuf yaşanacak haldir. Hal içinde bulunmak lazım. Tasavvuf bir aşktır. Aşk kitaptan öğrenilmez. Aşk yaşanır. Yaşadığın zaman aşık olursun. Yoksa tarif et. Aşkı binlerce insan, milyonlarca insan tarif etmiştir. Doğrudur, doğru taraflardır ama hiçbirisi tam değildir. Yaşamamıştır. Sadece şuradan buradan duymuştur, ee, anlatmıştır. Yaşanan, yaşanan da kelimelere sığmaz zaten. Yaşananlar kelimelere sığmaz. O da, o da anlatılmaz. Akılda kalanlar neyse onlar söylerir. onu söyleriz, onu <gülüyor> söyleriz. Yine bu dağdır ki nefis ile mücadele, vec ve istirak, kendinden geçişler, keşif, bir takım hakikatleri, görüş, nihayet vahyin merkez olmuştur. Sonra Cenab-ı Peygamber'in zaman zaman vec ve istirak alemine girdiği, tabi din, işte. din, din mantıktır amaçlı, din mantıktır. İyi, i̇yi, kötü, bellidir. Fakat, bak ne diyor, zaman zaman bu şey, matın din içinde vecde görüyor. Vecde gör, neler görüyor, neler tebliğ ediyor, kim bilir kendine. Vecde ve bu istirahat hali kendinden geçiş halidir. Kendine değil. O var mı yok mu belli değil. Herkes de olabilir, bak, bakın yapabilirsiniz. Sizde de olur, herkeste olur bu hal. Ama ben şunu dememek lazım. Onu sessizce katlanacaksın. O hal geçerse o sizi bir haldir geçer gider. Ama daimiyse, o sizin için de mal olmuşsa olsa, o sizin için makamdır. Makamdır. Makama pek çoktur. Sayısızdır. Peygamber zaman zaman veç istirah alime girdi. Çok gö gö görülmüştü. Şu vaka o istiraktan bir numinedir, bir misaldir. Bir gün Hazreti Muhammed veç halinde kendinden geçmişti. O insan geçer. O da bir, o bir peygamber. Bu sırada zevcesi hanımı Hazreti Ayşe yanına girmişti. Peygamber onu görünce aralarında şu muhabere konuşma geçiyor. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe sen kimsin diyor. Tanımıyor. Tanımıyor. Ben Ay Ay Ayşe diyor. Peki Ayşe dediğin kimdir diyor. Sıttık'ın kızı. Sıttık Ey Hazreti Ebu Bekir. Sıttık, sıttık sadık demektir. O mağarada ay, beraber yani göç esnasında sadık ki orada evi bekis sıttık oradan biri diyor da, yani günah sokuyor. Aziz peygamber e, duymasın diye de cesini çıkartmıyor O seyre karşı duruyor. Nez on iş adam orada sıttık sadık olabileceği. Diki sıttığın kızı diyor. Peki sıttık kim? beraber olduğu bir insan Halif, halif Halifesi Sıddık kim diyor Muhammed'in kaynatası benim babam o zaman Hazreti Ayşe sürecek bir yak bulamıyor en yakını bilemiyor bu bir kendinden geçiş istirah budur ve işte bu istirahın coşkunluğu bunun üzerine peygamber derin bir istirak içinde. Muhammed kim? Kendisini tanımıyor. Kendisini bilmiyor. Muhammed kim demişti? Ayşe burada sustu. Artık sorulacak bir sual kalmadı. Söyleyecek bir laf yok. Kendisini de tanımıyor. Kendisini tanımayan bir insandan bir şeyler beklenir mi? Kesin, kesin, eyvallah. kesin tanımıyor. Otursun. Ya, evet. Görüyor ki Peygamber derin bir vecd ve tamamıyla kendisine kaybetmişti. Yahut asıl yüksek benliğine kavuşmuştu. Asıl peygamberlik basına kavuşmuştu. Ne hakikaten görüyor ki, neye gösteriyor o zaman. Sonra Peygamber yiyecek ve giyecek bakımından, işte son derece sadeydi. Büyük bir zühd içinde, yani fakirane bir hayat içinde, yiğit yaşar, daima ibadetle meşhur olurdu. Günde yetmiş kere tövbe ederdi bir makam var, makam var, o makam hemince o, o, o makam alışıyor, o makam geçiyor. Yarabbi daha ver diyor, tövbe. Yarabbi daha daha günde yetmiş makam geçiyor ve As Allah'tan tekrar istediği için tövbe ediyor Rabbi ben sana tövbe ediyor. Yetmiş makam geçiyor. Çünkü beyazede Beste Hazretleri. Bir böyle beş içinde, diyor ki, bu cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yok. Kendini Allah yanına koyuyor. Öyle beş, beş halinde. Günah değil, beş halinde. Ama o bu hali günde yetmiş kere yaşıyor, gene doymuyor, kanmıyor, kanmıyor onu. O aklına, o aklına, aklı kanmıyor. Daha, daha, daha diye. Ve bize de bunu söylüyor, daha isteyin. Durmayın, daha isteyin. Bir şey vaki oldu mu? Oldu durmayın, kalmayın, onu, onu, onu beklemeyin. Daha isteyin. Çünkü 4-5 ay evvelki meslevi de okuduk. Daha isteyin diyor. Kendisi 70-i peygamber gibi asabından daha yaşayışı, biraz da 4 halifede böyle sade idiler. Ee, Biraz da Hazreti Ali gösterişten tamamıyla şekingendi. Gömleğini kendi eliyle yamardı. Ne için bu zahmede katlansın diyenler de yamayı görünce kalp ürpersin. Ve müminler bizi örnek tutsunlar demişti. Bütün nihayet medine çürükler şimdi. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye geldiği zaman ilk İslam devletini kurmuştur. Devleti kurdu. Kendisi hem peygamber hem başkan. Ama iş taksimi de yaptı. Sen işte eğitimle mesul olacaksın, sen işte askerle mesul, askerle talim terbiyesi olacaksın, sen şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Bir devlet kurdu, bir de maniye kurdu. Gelenleri kayda aldıdı hesabı kitabı var. Bir kuruş harcaysa neye harcadın diye sorarlardı. İlk devletini kurdu. İlk İslam devletidir. Peygamberin Medine'ye geldiği anda ilk İslam devletini kurmuştur. Basittir mesela ama devlettir. Bir camus'ta bir, bir ordusu vardı. Küçük de olsa. Geldi bir yıla kalmadan Bedir Harbi'ni yaptı. Bedir Harbi dünyanın en müthiş harbidir. En müthiş kıyamdır. Baba oğul ana kız birbirine girdi. O babasının başının kafasını kesti, o oğlunu öldürdü, o anası kızını öldü, kızı öldürdü, kız anasını öldürdü. Böyle bir görüştü artık kıyamdır. Yani en müthiş en müthiş harbidir. Bedir Harbi, Mehmet Akif Çanakkale için böyle bunlar da Bedir aslanları diye biridir yani Öyle bir harbi. Gerçi Küçük yaptı ama Mana bakımından büyük İslam tasavvubu kaynağı İslam tasavvubunun Kaynağı Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerdir değer, eğer değer Hadis-i şerifleri iyi tepki ederseniz Şimdi büyük söz söylemiş olmayayım Kur'an okumaya belki geride kalmaz Çünkü hadisler Kur'an-ı Kerim tam bir şehridir. Tam bir tefsiridir. Yaşanmış tefsiridir. Yani hadisler Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış hayata geçirilmiş şeklidir. Tam Kur'an oradadır. Tam Kur'an'ı bizim anlamamız çok mümkün değil. Ama hadislere yaşanmış için biliyoruz. Hadisleri iyi, iyi, iyi okuyan, anlayan insan Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumuş gibi olur. Kur'an'ı yaşamış gibi olur. Çünkü Hz. Peygamber'in hayatı Kur'an-ı Kerim'in tatbikidir. İslam tasavvubu bu noktadan noktayı nazarını yani bu görüşünü, merkezini tahakkuk ettirmek için Kur'an-ı Kerim'in tasavvubu hakikatlere gösteren birçok ayetlerinden şu birkaç ayeti görebiliriz diyor. Enfal Suresi'ndeki 17. ayette Attığın zaman onu sen atmadın ancak Allah attı buyurulur. Bu ayet Bedir muhalebesinin işaret ederek düşmanı toprak atan peygamber ancak bir vasıta olup hakiki atanın Allah olduğunu ifade ediyor ki ehli hale göre her şeyde ve her işte tek fa'il mutlak, mutlak fail esas fail Allah. Şurada biz toplanmışsak bunun sebebi budur. Emretmiştir gönüllerimize buraya tıpış tıpış gelmiştir. Buraya hiç kimse kendi kere gelmez. Tıpış tıpış Sokakta tatlı hayat var ki niye bunu edelim ki? Ama git. Git sana. şimdi bir o nedir harbi sırasında harbin kırdık. Çatıştığı bir anda, İslam ordusuna biraz sıkışıyor, vahiy geliyor, vahiyette ilham geliyor. Sadrı Peygamber onda da bilmiyor, geldiğini bilmiyor, yerde bir avuç toprak atıyor, düşman üstüne atıyor, Mekke'nin üstüne atıyor ve o bir avuç toprak bütün Mekke ordusunun gözüne kaçıyor, gözleri oğuz toprak derken, İslam ordusu ...onları perişanede kaçırıyor. Allah bunu diyor. Onu sen atmadın diyor. Ben attım. Senin içindeki ben attım. Değil mi? Çünkü... De. ...içimiz o var. İçimiz o var. E, e, Masur... ...ben hakkım dediği zaman... ...Nemrut'un ben... ...Nemrut'un um ben Allah'ım dediğini demedi... Nemrut Zat, Zatullah benim içimde Demişti Nemrut Onun üstünde belasını bulmuştur Bir sivrisine kurban olmuştur Ama Mansur böyle demedi O benim içimdedir dedi O benim de O bütün sıfatlar İçimlerle beraber Bana bakımından benim içimde Ama Zat Haşa Zaten pekabı hepiniz hadise ve Allah'ın saatine meşgul olmayın. Onun isimleri, sıfatları meşgul olur. Zaten, zatı konuşmamak lazım aslında. De demek ki her şey faili Allah'tır. Ve mutlak olan faili, kati olarak da faili odur. Cenab-ı Hak diğer bir ifadeyle Allah, Allah'a Nispetle biz katibin elindeki kalem gibi bir maksutayız. Şimdi bir yazıyor kalem kendi kendini yazıyor. Elimiz kendi mi yazıyor? Hayır. Aklımız var. Aklımızdaki düşünceleri ruhumuza aktarıyoruz. Ruhumuz ele hareket etti, el yazıyor. İnanın er yani, nasıl er irade miz mi? Cüzii irade miz yani. nerede diyordunuz? O noktada cüzii irade miz nerede derler diyor. O küür cüzii hakim, küür cüzii hakim. İçimde o varken yani düzgün şey olur mu? İçimde o var. Cüzii de olsa o cüzii irade benim aklımdaki, aklıma saklanmış olan düşüncelere hakim. Komandasını veriyor ve el yazmaya başlıyor, aklımdakini yazıyor, isteğimi yazıyor. Nasıl şey Allah'ın da istediği bize yap emri verdiği zaman onu isteğini nasıl kalem, şu kalem bizim isteğimizi yazıyorsa biz onun istediğini yapıyoruz. Aynı bu bir benzetiş. Sonra Nur suresinde Nur suresi 35. ayetinde her nereye yüz yüzünüzü çevirseniz Allah'a ibadet yönü odur. Buyuruyor. Şimdi Kabe bir semboldür. Semboldür. Kabe daha evvel Kudüs'teki mescidi Aksa'ya karşı Müslümanlar namaz namazı dururlardı. Fakat Hazreti peygamberinde, aklı, fikrinde hep Kabe vardı. Allah da bu peygamberi daha fazla üzmek istemedi. Bir namaz sırasında bir Asap'tan birinin evindeyken Kabe'ye dönündü, namaz sırasındayken Kabe'ye de O sırada Hz Peygamber yönünü Kabe'ye çevirdi. Bütün orada bulunan yönünü Kabe'ye çevirdi. Namaz kılınan yer, Kabe oldu. O bir semboldür. Bugün olduğu bir can vardır, mescid vardır. İki tane mihrabı vardır. Birisi ilk miryab, birisi sarkı miryab. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Kabe'yi görenler vardır içinizde. Olmayanlara söylüyorum. Şurası Kabe böyle simsiyat bir şey. Şurada duruyor. Dört kişi bir şey, on metre. On, on metre, on metrede bir şey. Herkes buraya karşı ne böyle namaza diyebilir. Mesela Kabe imamı burada namaz kıldırıyor. İşte Buradaki imamın karşısında. İmama karşı namaz kılır mı? Kılmaz. Ama bunun arkası, bu da yani Kabe, bir İstanbul'a şimdi bir şey olsa bazı şey olsa bir insan kaldırsak havayı. Namaz kılanlara ne kalacak? Kendi, kendi kendine namaz kılacaklar. İç, i̇çimizi Allah'a bir edeceğiz. Kabe'ye Allah kurmuş ama kurduymuş ama Allah bunun içi bir, bir, bir defa girmemiş hiç. Ama mümin mümin bunu hiç çıkmış. Mümin kabe'ye çıkmış. Allah kabe'ye hiç girmemiş. Ama müminin kalbine hiç çıkmamış. Asıl Kabe senin kalbindir. Asıl Kabe'nin senin kalbindir. Onun için eğer Kabe'yi biliyorsan, yönü biliyorsan namazını Kabe'ye karşı kıl. Farzdır. Bilemiyorsan herhangi bir yöne namaz kılarsın. Ayinlere dikkat edin. Ayinler bittiği zaman bir Kur'an okul diye çullak denir. Geç her tab Allah'ın meçidi, görünüşüdür. İstediğin yerden az kalır. Her Allah vardır. Ha, Allah ibadet yoludur. Buyuruyor ki bu ayette mutasavvıla bahsedi vücudu çıkararak hak, hakkı mahiyetaki teceresini uzun uzun insan ederler. Çocuklar şimdi bu Kabe'yi anlat, anladın mı Kabe şeyini? Ee, ben istediğim yeri gelen namaz kılarım diye bir kaydı yok. Ancak mecbur kalırsan kalır. istediğin yerde namaz kılarsın. Yazın tatillere falan gidiyorsun, yanında bir pusula alın. Gittiğiniz yerin Kabe'ye göre derecesi vardır, yazılıdır. Efendim, ona göre pustanız ayarlarsanız veyahut da en yakın camiye gidin caminin mihrabını pustaları te tespit edin evinize girin. onu o, o, o pustanın yönünü bulun orada namazını kılın daha olmazsa takvimlerde kıble saati vardır o saat gelince bir şöyle çomak alın şöyle dikin gölgesi şöyleyse bu bu, bu bu gölgenin karşısına doğru namazı kılın. Orası sabit iş, hiç, hiç değişmez. Saatleri değişir ama orası değişmez. Var mı çok buradaki anlaşılma? Temeldir çünkü bu. Hadislere gelince biraz da şu hadisi kutsi mutasavvuflar için hemen hemen bütün tasavvufun esasları. Hazreti Peygamber bir bir hadisi Kusyde Tanrı'nın ile diyor ki. Burada gene Tanrı lafı kullanmış ama neyse. Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeye muhabbet ettim ve bunun için halkı yarattım. Bu e, da bu İfrasya Kusy ile yine tasavvufun en yüksek esası olan aşkı ortaya koyuyorlar ki bu noktaya aşağıdaki uzun uzun temas edeceğiz. Şimdi Allah hiçbir şey yoktu Allah vardı. Geliyor. Her şey var gibi ama aslında hiçbir şey yok. Sadece onun varlığı var. Bunu defa da bu yerde göreceğiz. Şimdi Allah ben, ben bilineyim istedi. Böyle arzu etti. Bilineyim. Beni bilsinler. E, ve benden alsınlar Benim gücümden, fayda alsınlar Fakat öyle bilecek ki bir varlık yok karşısında. Varlık yok. Onu anlayacak varlık yok. Uzun uzun düşündü, planlarını yaptı. Şimdi şimdi bazı şeylere kitapta bakar. oldu dedi, oldu. Tamam Allah, tamam Allah, o, ol demeyi çok uzun zaman sonra yaptı. Her şeyi en küçük teferatına kadar hesapladı kitapladı Her şeyi yeni bulam, tamam dedi. Ve emrini verdi. oldu dedi. Daha binlerce emir verebildi, ol diyekten hepsi olurdu. O Allah'a göre zor değil. Ama planlar, planlandı hepsi. Ol dedi Allah, yani meydana gel dedi ve kainat oluştu. Burada Allah, Allah anlayacak bir varlık da lazım. Şimdi şükür'e gelen bir insanın bizim şu şu okuduklarımızı anlaması lazım. Nasıl anlayacak? E sizin kadar, bizim kadar olmak anlasınlar. Cahilin bir gelirse bunları sapıtmışlar. Der, çeker gider. günah da girdimler. Bir de günah çıkardır. Çıkar gider. Buraya gelen adamın da bunlardan biraz anlaması lazım. O zaman Allah karşısında beni anlayacak bir varlık varlık istedi. Taşlara, toprakları beni hiç haber yok. Bitkiler söyledi, bak beni anıyorsun. Cevap veremiyor oldum da. Hayvanlar da <gülüyor> bana ne dediler? Olsun kendini anlayacak bir varlık yaratmak istedi. İnsan yarattı. İnsan yarattı ve kendi ama nasıl yarattı? Kendi ruhundan kattı insana. İnsan yarattı. Onu ancak kendim bir anlar. anlar. İnsani yarattı. O zaman Allah kendisini anlayacak bir varlık yarattıktan sonra kanunlarını teker teker teker başta insanı yarattı, insanı insan öğretti, alim yaptı, kendigi bu kastıpları insana ben insanı çabuğundan yarattım ama kendimden verdim, kendi ruhumdan verdim fürdüm, değil mi falan der, kendini kendi ruhundan nefret eder, yani kendi ruhumdan, kendi camlarına. Demek ki bizde biraz da Allah'lık var. Haşa Allah değiliz. onun eser var, ondan eser var. O zaman Allah'ı işte sıfatlarına, isimlerine bakarak ondan bir şeyler anlamaya çalışıyor. ama saatinde hayır. Saat hakkında bir şey sahip ederiz. Nasıldı bilemeyiz. Ama vasıflarını biliyoruz Allah'ın. Elimizdeki bize verdiği imkanlarla onun vasıflarını biliyoruz ve Allah öyle, öyle tanıdık. Bu da gene e, onun gene anlamına gene kafi gelmiyor. Çünkü onu o vasıfları anlayabilmek de zor. Bir rahmaniyeti anlamak zor, bir rahmini anlamak zor. Ne bileyim yani o vasıflar da o zaman kendine bir size irade verdim dedi. Kendime sana ruh verdim ama bir de bu anayıp da bunu tabik edesin diye irade de verdim dedi. İşte mesele bu. Mesele bu. Ondan sonra diyor ki yeni bir Hazret Kustak nafilelerle bana kendini sevdirinceye kadar yaklaşsın ve ona muhabbet edince ben onun işkiden kulağı, gören gözü, dokunan eli, yüreğin ayağı olurum. Şimdi bu hadisi kutsiyede mutasavvıflar Ehlullah'ın bütün beşeri sıfattan geçerek tamamıyla Allah'ta fani oluncaya kadar artık her şeye hakkın vücudunu idrak etmeye. Şimdi şurada tamam. Kulunu yarattı bana. Şimdi eee Diyor ki, bana nafileler ya, farzlardan değil, farzlamayacaksınız, meclis olsunuz. Nafile namaz, nafile ibadetlerle bana yaklaşacaksınız diyor. Nafileler de, nafileler de, ondan sonra bu da diyor, nafile bana muhabbet erterseniz, bu nafileler sonucu bana muhabbetiniz artar, sevginiz artar, öyle artar ki artık sizin her yaptığınız iş, ben yapıyor gibi olurum. Yani Sizin her yapmış bana aittir. Benimle görürsünüz, beni duyarsınız, benimle yürürsünüz, benimle içtirsiniz. Benimle konuşuyorsunuz. Konuştuğunuzda siz konuşmazsınız. Ben konuşurum senin yerine. Sen duymazsın. Ben senin yerine ben duyarım. Sen görmezsin. Ben görürüm. Yani e, Allah o o basıptaki insanın gözü, kulağı her şeyi o olur. Yaptığı her şeyi ondandır o yapmış olur. Yani Allah insan kendini tamamen Allah'a vakfetmiştir. Allah onun bütün benliğini doldurmuştur. Kendini, nefsi, kendi nefsini, kendi şeyle bir tarafa bırakmıştır. O Allah'la yeter, Allah'a takar bir hale gelmiştir. Şimdi İtlak yetememez ki şimdi çocuklar, burası biraz karışık ama anlamak zor değil. Anlamadıysanız sualler daha ziyade anlatmak imkanını verir. Ben atmayabilirim ama sorarsanız atladığım yerler meydana çıkar. Soracak olan var mı? Bu, bu, bu, Bunların altısı arkası kendi kendine çekilir, gelir. İnşallah olmuştur. Çünkü insan duyduğunu hissettir, anlatmakta zorluk çeker. Kâfi değil. Okumak kâfi değil, yetmez. <gülüyor> Mutasöflerden bazıları enan hak demeleri kendini tamamıyla hakta mahvetmenin bir ifadesidir. Hz. Mansur enan hak demiştir ve onun hayatına varmıştır. Ama zamanında hadi Peygamber Mansur Şeriat duvarından bir kerpiç kopardın, onun yerine başkın kocasın ve Mansur başkın ve zamanını, zamanını hemen söylemiş. Halbuki ondan 300-400 sene sonra Hazreti Mevla'na enen hak demeyeceğim, enen şeytan mı diyor. Tabii enen hak diyecektim diyor. O zaman hiçbir şey söylemiyor, zamanını söyleyeceksin. Zamanla söylemezsen başta de gider değildir. gider. <gülüyor> Hak'ta mahvimin ifadesi de işte <gülüyor> Kur'an'ın hakikatlerinin en yüksek kaynağı olmasa İslam tasavvufunu zaman geçtikçe bütün dünyaya yaymış ve bu aşk bağ çuşu huruş çuşu huruşa coşkunluk denizin haberim daha gagari gibi güçlü şey gelmişti. arabi ve bir hata Farsî lisanı, Farsî, İrancaca, Acemce büyük bir usûbîye edebiyatının meydana çıkmasına sebep olmuştur. Yani bu e, insanın Allah içinde hissetmesi, ve diye şevk, ve diye vejst bir edebiyata bile bir vesile olmuştur. Meslebi'den yazılmış, divandan yazılmış, ne bileyim ya, Birçok kitap yazılmıştır. Bugün bütün dünya müsteşlikleri İslam dinine uğraşanlar, tasvuflu uğraşanlar, Müslüman olmayabilir. Mesela Nikoslan Müslüman değildi mesebi şerh etmiştir ama sonunda Müslüman olmuştur. İslam tasavvufunu ve bu yüksek edebiyata hayretle tetik etmektedirler. Doktor dediğiniz birçok gittiğiniz Avrupa'ya gördünüz. E, İyi boş teneke. Tam tam tam bu üstün başmış yok. İslamiyet'in İslamiyet, İslamiyet esaslı yok konuda onun için Meraklı, Biz gittiğimiz yerleri, bunların başına dönmüyor mu? Dönüyor mu başına kızım? Dönmüyor değil mi Dönmüyor. Niye dönmüyor? Halbuki şöyle iki turat başın döner. Sema etmeden bak şurada, dön şurada senin başın döner. Vücudun tahmin etmesi ama sema, tüm bu beşeri vasıfları ortadan kaldırıyor, atıyor. Rahmani vasıflar insan daha ağır vasıfır. Sema edenlerden ben başım döneydiğini demiş duymadım. Ama başlangıçı denir. Semadan falan denir. İnsan bütün beşeri, insani bastıkları atıyor. Tamamen Rahman'ın vasıpları insana geliyor şu an. Hal böyleyken bazı Avrupa felsefe tarihi mümerihleri, mümerih tarih kaydedenler yazanlar, İslam tasavvunun yabancı membalardan ilham aldığına kanaatini ileri sürüyorlar ki şimdi onların iddialar terk edelim. Hep böyledir Avrupa'lı. Aslında desin, herkes kendi yolunda, o kendi tekniklerini çalsın. ben kendi tavrımı çalarım. İslam tasavvunun kaynağı hakkında bazı iddialar. Şimdi bu da. Bu İslam tasavvufunu benim sevmeyen fakat seven e, kendinde olmamı için bir de kıskananlar var. Onların lafları var burada. Laf diyorum onlara. Avrupa felsefe tarihi müverriklere İslam tasavvuhunu Hint ve Neve felsefeleriyle yani Neoplatonizm ve İran hikmeti ve felsefelerinin nüfuzu altına genişliğini iddia etmektedirler. Yani Hint ve Yunan, Hint ve işte İran felsefesi bizim İslam'ın tasavvufu meydana getirmiş onların aklınca. Nitekim İbn-i hani okuduk ya şeyli e, Endüstü felsefeci İbn-i din dini felsef arasında münasebet nazariyesine karşı mühim bir eser yazmış olan Fransız teologlarından eski eserlere ait aslında peolog derlermiş. Lou Guter 1832-1897 şu müteala görüşleri bunu göstermektedir. İran'a belki de Hinde mensup bir tesir şarttan Gelerek İslam felsefesi üzerine nüfuz yapmakta gecikmedi. Halbuki Hz. Peygamber zamanında vardı tasavvuf. Ya. Yani, Bu muslifeden bahsettik. Tasavvuf'un esaslarını verdi onlara. Verdi ama gizli. zaman gelince açıkta. Aynı e, hayyam gibi. Ömer hayyam hayyam iyi yaptın ama zamansız yaptım. Buna benzer bir hikaye ben İran'da duymuştum. İran'a gitmiştik de orada bir kadın Türk buradan gitmiş. Kocası İranlı. Ee, o adam anlatmıştı. Bir gün bir meydanda yaşlı bir kadın İran şahının yakasına yapışıyor. İran şahit o medyanda bir demokrasiden bahsediyor. Nedir valide nedir? Söylesene, niye benim iki okam diyor. Sen diyor, benim çocuğum bundan 5 sene, sene evvel senin gibi konuştuğu için hapse attın. Şimdi sen de aynı şekilde konuşsun, sen de hapse gireceksin. Valide, senin çocuğun zamansız konuşmuş. Bu zaman konuşsa bir şey olmazdı. Zamansız konuşmuş. Ee, Mansur da öyle. Hacı Halcı Mansur da zamansız konuştuğu için başını verdi. Hazreti Peygamber de Mansur doğru konuştu ama zamansız konuştu. Şeriat dobarından bir kerpiç koparttın. Geline başını koyacaksın. O zaman cezası Hazreti Şems'te Hazreti Mevlana'ya ziyaret gelenlere ne getirdin? Sormuştu. Hiç, böyle bir şey, böyle gelirken ona bir şey getirmen lazım. Sen de getirdin, sen dağın, dağın başına gelen. Ben ona başımı getirdim. Nihayet şems bugün sırdır. Ne oldu der? Belli değil. Kimisi katledildi der, kimisi. Sır oldu der. Biz onun sır olduğuna inanırız ama ortada yoktur. Yani, ee, İslam tasavvufu tamamen Kur'an'ı ve hadisi bir şeydir. O, bizim e, tasavvufumuzun hakkında eee konuşmada palavra'dan başka bir şey değildir. Bu nüfuz daha evvel e, neo-pirasimin temayülünü kabul elleştirmiştir. Neo-pirasimin okuduk e, Allah millî vardır. Biraz sonra son 11. 12. asırlarda olan Neoprene'de, 17. asırda olan Neoprene'de Allah fikri vardır, tasavvuf da vardır ve İslam tasavvufla çok da benzer, yakın ne birbirine çok da benzerler. Diyor ki, İslam tasavvufu Neoprene'de yeni Neoprim şeyi kavileştirilmiştir kuvvetlerimi, yani onlar bizi kuvvetlendirmemişti. Biz onları da almamışız. Onlar bizim sayemize daha da kuvvetli hale gelmişlerdir, diyor adam burada. Görüyor ki bu mütala İslam tasavvufunu Hind, İran ve bilhassa e, Neopilatoniye kaynaklarından mütesir olmuş bir felsefe saymaktadır. Halbuki bu tamamıyla doğru bir görüş değildir. Gerçi yukarıda bahsettiğim Hind'in bırakma mezhebinde de hakiki hüviyetimizin Allah ile bir olduğu ve eşyanın ancak Allah'a nispetle mevcut ve onunla kayım olduğu iddiası. Çünkü Allah varsa her şey var, Allah yoksa bir şey yok. Yani eşya, kainat, Allah, Allah tamam, Allah'ın varlığına bağlı. O var ol için kainat var, o yok olsa da kainat olmayacaktı, yok demiş, hiç çıkmaz. Allah'a nispet de mevcut. Yani Allah varken onlar da Ve onunla kayın bulundu. Allah var olduğu için o da kayın var. İtlası. Sonra Buda'nın şerrin, fenalığın sebebini şehvet olduğu ve hayatın bütün ihtiraslarından nefsi arzularından geçerek hakikate giren insanı kamilin nihayet nirvana'ya Nirvana, o, bu Rahmanların e, nirvanası bizim Tazov'un en son hududu. Neydi o? E, tamamen. Fena filah. Fena, Fena ve bekabillah. Fena filah tamamen Allah'ta yok olmak maddi hayattan ölmek demek değil manevi olarak bütün nefsini atıp bütün Allah'ın varlığı dolman demektir fena demek budur ve Kâbillah da çok az ki fark Allah'la dolan bir insanın artık ebediyen var olacağı demektir Nirvana'ya kavuşacağı hakkındaki görüşleri, İslam tasavvufunun akitelerine uymaktadır. Sonra Eflatun'un mesel, bu mesel misalinden demektir. Misal nezalesi bu tasavvufunun ayah-ı sahbide bizim ayah-ı sahbide onlara misal e, bu kainatın içindekinin bir misali de başka yerde vardır. Brahmanların nirvan aslında. biz buna kendi e, tasavvuf e, lisanımıza ayağını sabit ediyor. Bütün bu canlı varlıkların, bütün kainatın bir kopyası, aslı başka bir yerde buradaki onun fotokopisi. Yani biz şuradaki ya da fotoğrafı çekiyoruz ya, öyle bir şey buradaki balıklarda. o. O, o ayağının sabitliği nispetle o. Eşyanın Allah'ın indiğinde mevcut sabit hakikatine benzemektedir. Sonra yeni Platonik'e göre Allah'ın bilimleri akıl ile değildir. Keşif iledir. Bu terazi Allah'a tartmaz. Bizim aklımız Allah'ı kavrayamaz. Allah nedir, nasıl bir şeydir? Kavrıyor mu bu? Yani, e, hangi paşa söylemiş ona bu teraziyi bu sıklete tartmaz sıklet ağırlığı ağırlığı tartmaz Allah Allah'ın zatını anlayamayız keşifledir. keşif keşifledir yani. o sene geri aklına gene gönülüne keşif de gönülüne akıda dediğim o da o sen gönlünü girer, yapar, gönlü yapar. O, o, gene onu da isim ve sıfatlarıyla keşfedersin. Ne olduğunu. Hakkın cemali müşahede. Cemal yüz demektir. Müşahede görmek, Allah'ın yüzünden görmek için cezbe ve Allah'ta müstehlik olmak lazım. Allah'ta yok olmak lazım. Demek ki tamamen kendi bir kene bırakacaksın. Haklı hak olacaksın. Gibi sözleri Hristiyanları mutasavuklarında yukarıda ismi geçen Jacob Boğum bedende ruh nasılsa Allah Allah'ta da alemler Öyledir. Ee, onu tekrarlıyorum. Bedenimiz ruhsuz bir ölü ise eğer ruhsuz beden olur mu? Ruhsuz beden ölü bir bedendir. Alemde de Allah odur. Alemi can veren Allah'tır. Alemi yaratan Allah'tır. Bizim bedenimizde ruh varken canlıyız, hareket ederiz düşünürsünüz ta alemde Allah varken canlıdır, hareketlidir, devam eder, devam ettiği kadar devam eder. Allah senin zatında meknuzdur. Sırlıdır. Allah benim işimdedir. E Göremezsin. Ben de göremem. Sendekini de, de ben ben ben de Allah isil içinde sırlanmıştır. Saklıdır. Sözü bizim mutasabibenin, bilhassa mühkün arabinin, biz hakkın sureti zahiresiyiz. Biz Allah'ın zahir görmüşsüyüz. Ben sizi görüyorum. Allah. Allah yarattı. Allah. Şahane insanlar. Siz de bizi görüyoruz. Hepimiz birbirimizi hep görüyoruz. Gördüklerimiz gördük Allah'ın suretidir. dir. Şeklinde yani, yani çok da fazla anlatmak kelimele için biraz e, benzetmek lazım görüyoruz. Hakkın hüviyeti bu sureti zahirenin bu görünenlerin ruhudur ki görünenlerin ruhu. Yani Allah için görünenlerin ruhudur ki onu tedbir etmektedir, onu göstermektedir. Mütealasında tamamıyla uygundur fakat yabancı mütefekkirlerin bu mütealaları İslam tasavvufunun onlardan mühem olduğunu ispat etmez. Tabi bizdeki görüş tamamen Kur'ani bir görüştür. Ee, Onlar ki gibi değiliz. Nefsin ruhun tasfiyesi, çünkü bu tasfiye temizlik Bir de tamam, ortadan kaldırmak mı tasfiye etmek, ortadan kaldırmak, tüccarın tasfiye etmesi gibi e, temizlenmesi. Nefsin ruhun temizlenmesi, iki dinden ileri gidildikçe ve hangi dinden olursa olsun. Derin bir iman besledikçe demek ki mutlaka İslam olma şart değil. Besledikçe bu tecelliyi herkes ruhunda hisseder. Nice Hristiyanlar var ki göğe Hristiyan ama hakikaten Allah bilen insanlar. Bir Binaenle bu noktada İslam tasavvufunun şu veya bu kaynaktan mütesir olduğu bağış mevzu değildir. Nitekim son zamanın büyük filozof ve Mesnevi müdekkeki Nikolson. Onun mesnevi fakirde var. İngilizce. Yok şey İngilizce. Altyazıları alt İngilizce. Aslı Arapça. Aslı fakirde var. Kolum bir de. Bir daha aldım. O da tahran almıştım. Nikolson iki ihtiyaç arasındaki uygunluk aynı sebebin iki itikatten, yani İslami itikatten, İslami olmayan itikad sebebi, neticesi olmalarından, şimdi her iki görüşte şu zamanda aynı şeyi söylüyor. Ama birisi kopya, birisi esas. olsun ikisi aynı şey. Nikos'un bunu söylüyor. Diyor ki, iki itikad arasındaki uygunluk, aynı sebebin netice olmalarına olmalarından ileri gelmiştir diyor. Sonra yine bir İngiliz alimi muhtelif dine ve ayrı milletlere mensup olan ve ayrı asırlarda yaşayan mütefekkirler ve mutasavvıflar arasında birbirine benzer ve hatta aynı olan fikir ve mütalaalar vardır demektedir. E bunu daha evet, şimdi işte bu, bu görken hep ...bizdeki vahdeti vücuda uygun sözleri... ...Piroton'da söylemiş... ...son zaman filozofda da söylemiş. Yani sonuçta... ...İslam tasavvufu... ...onlar arasında bir benzerlik... meydana olduğunu biliniyor. Bunun için... ...bizce bütün tasavvuf hakikatlerin temeli olan... ...İslam tasavvufu da... ...hiçbir kaynağa... ...ihtiyaç arz etmez. Tamamdır. Sonra... Tasavvuf bir ilim değildir ki, burada da tasavvuf ilim olmadığını söyle, daha ezel deme söylediğimiz bu, akla hitap etsin ve akıldan akıla intikal eylesin, kitaptan kitaptan tasavvuf öğrendi ama tasavvuf dedim ya öğrenilmez, yaşanır, hissedilir. tasavvuf bir ruh gelişmesidir, ruhun tekamülüdür. Bunun için insan onu şuradan buradan almaz, kendinde bulur. Sonra yukarıda tasavvuf tarihini tetkik ederken gördük ki birçok milletlerin tasavvufi görüşlerinde müşterek noktalar vardır. Fakat ayrı görüşler de mevcuttu, onu da gördük. Sonra bunlardan çoğu tasavvufu nihayet akla dayanan bir felsefe gibi anlamışlardır. Ki bu Batı'da olmuştu biliyorsunuz. Halbuki ki Sufiyenin yolu birdir. Bizim İslam mutasavvı mensuplarının Sufilerin hepsi aynı aynı aynı kapıda derler, yolu birdir. Ancak mertebe farkı vardır. Tabi her insan bir olmaz. Kimi daha inançlıdır, tabi daha biraz akıllıdır, biraz daha daha cahildir. Merkeme farkı, yani anlayış farkı vardır. Ve hele tenasih idrak İslam tasavvufu katiyen reddeder. İnsan dünyaya bir kere gelir, bir daha gelmez. Ne gelirsen orada, iyi de kötü de olsa orada, orada yapacaksın. E, git gel, git gel, git gel, yok. İslam tasavvufu, iman esası üzerine kurulmuş kutsi bir marifet mesleki olduğu için Allah'a hakiki bir huşi, derin bir inanç, huşi huş içeci olması lazım ve ibadeti ve yüksek bir takvayı tasavvufi olduğunu mühim esaslarından sayar. Bunun İslam, i̇slam tasavvufu tasavvufu ile gayri İslam'ın tasavvufunun görüşleri birleşmez. Biraz da ruhun tam bir tasfiye, tam bir temizlik ve terbiyesiyle hangi mezhepte olursa olsun, her kamil insan bir tecelliye mazhar olabilir. Ama büyük bir kemal ancak Kur'an'a dayanan teslefi İslamı tasavvufa mahsustur. Çocuklar, şimdi tasavvuf masrafı ama Tasavvuftani aktiviteler yükseldikçe ama ya bu şeriatın neymiş diye onu küçümsemek hataların en büyüğüdür. Tasavvufta derece arttıkça şeriate bağlılık da artar. O bu büyük tasavvuf dediğimiz mümkün, abi, hocalar Mevlana, hacı voran bey, azbek teşbihiler namazın saatine sayarlar. Ne zaman gelecek namaz kılacağız diye. Namazları gün boyun sürer. Yani bir damla şeriata ayrılmazsa birasa da şeriata bağlılıkları daha da artar. Şimdi bunu bizim kendi semamızda görürsek gidersin postun sıfırdır. Bir günde sıfırdır. dönel dolaşırsın. Bir gün artık tepeye çıkarsın karşı noktada. Tekrar gelirsin. Şeriat postuna oturursun. Gider geze geleceğin kültürün dönüp doğa Türkiye'nin dönüp doğa şeyler gene köşü dükene de gene şerate oturursun. Şimdi çocuklar bu bugünkü yani bu mevzu burada bitti. Ancak bu mevzu bitti ama bu diğer bitti manasında değil. şimdi tekrar soruyorum buna kadar sorulmuş bir şey var mı? Çünkü bu şunlar, bundan sonra oku, okuyacaklarımızın temelini teşkil edecek. Ben bir şey sorabilir Tabii söylesin. Şimdi Masus. bu bahsettiğimiz ayeni sabitledik dedik değil mi? Aynen bu dünyanın aslının var olduğu bir alem daha. Peki orada dedeciğim yani her şeyin aynı aslı var derken hani bizlerin nesnelere kadar var mı her şeyde? en küçük en hakiki şey olabilir. O zaman orada da bir yaşam var. Hareket sürekli bir oluş var. Tabii. Hiçbir şey durduğu gibi de yani bu bile varsa o zaman orada da bir hayat devam ediyor. Devam aynısı mıdır o hayat? Tabii. Yaşamlar yaşayış şekilleri. Şöyle. Sen burada bir tek bir hareket eden var. Hı hı. Ama orada sen astın orada asıl asıl Elif orada. Orada da ben gibi mi davranıyor? Değil miyiz ki? Hayır, o hayır, hayır. hayır. Orada, o, o, onun için söyledim sana da, yani sen burada şunu yaptın buraya yaptın, orada onu yapıyor, bu yapıyor değil. Senin asıl herif <gülüyor> olan şeyin orada, aynısafiye dediğimiz yerde. Fakirin de orada, bütün serkinde, herkesin burada bunun kâinette ne varsa orada. Onlar seni aslında senin yaptığını yapmazlar, öyle burada gölgesi Bu gölgenin onla bir alakası yok. Hı hı. Orada aslımız var. Buradaki görüntüler şimdi şurada fotokopi çektik. Bu hı hı. burada yapılan yanlışlıklar e, ve sistemin telefonu ki yok. Orada, orada esası var. Hı hı. Burada bizim asıl benim, asıl ruhumuz orada bizim. Allah'ın verdiği insan ruh orada orda. Ona yani buradaki, oraya pek tesir yapamazsın. Son zamanda böyle ruhu şeyler falan, insanın çift çift yarattığı defa hakkında yanımızda bir negatif güneyli olduğu falan, bir bir sürü teori çıktı, fotoğrafları çekildi. O, o ruh maddesi varsa, ruh madde mevcansı, onda bir sürü fotoğraflar var görsünüz. Hake sen birazdan okuyacak Eyvallah. Ben sen bunları verin.